Şöyle yalnız muhatap olmak hep daha zordur. Evet. E, o zaman şey mi e, yani e, İbrahim Paşalı bu imtihanları e, bahsedip de yani bu olaya konu edip de çekildiğinde e, bir yerdeydi şimdi bir yerde. Yani bir yürüyüş yaptı. Kendi başına da bir yürüyüş yaptı. Yedi döndü. Şimdi eski zamanlarda yaşamış biri ya da birazcık İstanbul terbiyesi almış biri hı hı. bu konuşmayı dinliyorsa birazdan kusmaya gidecektir herhalde. <gülüyor> ben Biliyorsun, kendi adımı özür dilerim. Bir iddiam yok. Hayır hayır. Şununla ilgili hı hı. insanın kendisinden bahsetmesi kendisinin cümlelerine efendime söyleyeyim hem obje hem özne yapması modern zamanlara özgü bir şey. Evet. Yani Mesela biz demek, e, zannedildiği gibi işte salt kadercilikle işte birey olmamakla ilgili bir şey değildir. Biz demek birey olmayı aşmak bir şeydir. Olmayı aşmaktır aynı zamanda. Biz yani denizlerle beraber, kuşlarla beraber, havayla, toprakla beraber, bütün hayattaki var olan şeylerle beraber biz sanıyoruz ki, yani çünkü orada bir arasındaki hukuku ilişkiyi işaret etmenin en kısa ifadesidir bu. Şimdi burada İbrahim Paşalı ile beraber sadece zatı İbrahim Paşalı'nın sorgulanmıyor. Bu çok net ve herhalde anlaşılıyordur. Kusmasına falan gerek yok. He. Yaşanılan bir şey şahit olduğumuz bizim de sizin mikrofonunun karşısında bizim de radyonun karşısında başında şahit olduğumuz bir yaşam bu. He. Bir tarz belki de herkesin ya işte dinleyen bütün insanların aynı yerde birleştiği bir yaşam bu. Hepimiz ayrı ayrı bunu yaşıyoruz. Hı -hı. Sorgulamak İbrahim Paşa'nın zatı kişiliği için değil, yaşadığı yaşam için, bizimle içinde olduğumuz bir yaşam için belki sorgulamak kimsenin sanırım kusmak aklına gelmez bundan dolayı. Ya bana şimdi mesela buraya nereden geldim ben böyle bu cümleyi sarf etmemin nedeni neydi? Şimdi insanoğlu Eski fotoğraf albümlerine bile baktığında hı hı. mesela eski fotoğraflarına ya da eskiden çok beğenerek giydiği elbiselerinden haz etmez. Rahatsız olur. Tam mısın şimdi? Modası geçti. Yani bu illa modaya takılıp kalmaya gerek yok. Çünkü eskilerin değişiyle tekamül halinde olan bir varlık. Yani olgunlaşma, e, semeresi gösteren bir canlı bir insan hep mazisinden rahatsız olur. Belki mazisinden rahatsız olmasıdır onun tekamülünü olgunlaşmasını hızlandıran şey. Şimdi mesela ben de bu mikrofonu karşısına gelmeden önce daha önceki işte teknik tabirle jingle fragman, jenerik ve benzeri adlar takılan bir radyo programının olmazsa olmazları olan gece evrişinin eski e, teknik malzemesini inceledim. Bana çok çiğ geldi. Yani bu da çok normal bir şey tabii. Yani bana özgü kendimi savunmak manasında bir şey bir yandan böyle. Yani yüzmeye ekşitirken bir yandan da bunun çok tabii, çok doğal olduğunun farkındayım. Şimdi buradan şuraya gelirsek. E, ne oldu yani niye geldiniz kardeşim? Yani bir sürü cevap uydurabilirsiniz kenardan bakarak bir Efendim, Hüseyin, tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürkçü dükkanıdır Çok güzel duruyor mesela bence İki sadece, Özür dilerim sadece programcı olarak bakısı sanırım belki bunu kullanabilir Bir insan hmm. Ama burada hani şu giderken Söylenilen sözün çok büyük bir Önem var Doğru. Ee, Belki de bu biz istemeyerek içimize sindirdiğimiz bir sözdü Çünkü biz popüler açıdan buna bakarsak Sevdiğimiz dinlediğimiz bir insan işte haftanın bir gününde kader veriliği yaptığımız bir insan tabiri caizse gidiyor gitmeyi seçti istemiyoruz bütün bıraka, bırakılanların yaptığı gibi işte bize o zaman sunulan belki de hani kabul etmemiz sağlanılan şey buydu ve işte bir insan susmayı kabul ederse bunu seçmişse ve bunun içinde sebepleri şuysa ne diyebilirsiniz sizin için kendini feda edecek hali yok ya Aha. Şimdi hani geri dönüş kürkçü dükkanı olarak yorumlanamaz buradan bakarsak. Aha. Konuşmak için ne, bu, ne buldu bu insan? Böyle bir şey var. Şimdi bir, bir de zor bir yeni, zamanda konuştum. bir ansikropedi buldum orada bir şey konu var. <gülüyor> <gülüyor> Onları okuyacağım size diyorsun. Şimdi ilginç tabii. Yani buna... <gülüyor> Birileri kaderin cilvesi der, işte birileri ya konjöktür der. <gülüyor> Ondan sonra e, ben bir karar vermek durumunda kaldım tekrar e, ve eskidenin deyişiyle mikrofon karşısına geçmek bana daha ehven, daha iyi, e, daha az zararlı gelmeye başladı. Karar mı seçim mi? Aynen karar seçim. Yani karar karşımız alternatif yokken yani de verilebilecek bir şeydir ama Yani iki şey arası ben... en az asgari iki şey arasında yapılan şey <gülüyor> Seçim, kara <gülüyor> Yani marangoz olsaydım Türkiye'de marangozcunun mesela iyi bir meslek olsaydı ben yani dönmezdim <gülüyor> <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Böyle bir şey yani bu yüzden böyle çok dört başı mamur. Va, tamam anladım. Yenilebilecek cevap yok herhalde bunun. Yani sanırım öyledir. Aslında cevapları sanırım herkes de verebilir aynı anda. Bu konuda gerçi kafam çok karışık ama şey Hı -hı. var. Zor bir zamanda konuşmayı seçtiniz. Kolay bir zamanda bıraktınız. Zor bir zamanda seçtiniz. Şimdi mesela ...popülerist bu konuşmalara kurban da gidebilir programın. Hı. Savaş var. Gerçi zor mu? Kolaydır Daha hazır savaş var, konu var, acıt edilecek birçok şey var. Hı. Böyle de bir tarafı var. Yani... Yani... Bir şeyin korkusu çok fazla Şimdi biz hep e, Bunu şey e, Hani bu bizim ilk e, dinlediğimiz Siz de hatırlarsınız Kasetleri hatırlayın i̇şte, kalksam ve Dirilsen falan Her e, bu bahis açıldığında insanlar o kasetlerin eski bir Çok e, köklü bir yerinin olduğunu Falan hı hı. söylerler Şimdi bu program da öyle Bu program gibi bunun muadili programlar da öyleydi hı hı. Bir korku var ee, çok isteğimize rağmen yerine geldiğinde aynı şeyler olmadı. Hı hı. Ya acaba gece yürüyüş için nancy şey tekrarlanacak mıydı? İşte bundan mesela dinleyici olarak ben korkuyorum. Ee, programı hazırlayan insan olarak siz korkmuyor musunuz? Belki de bu, buydu kastım. Yani Kork kargadan korkan darı ekmezmiş. miş, ekemez. <gülüyor> Şimdi ona bakarsak sokaklara çıkmamamız gerekiyor başımıza düşme ihtimali ya da bir kaza koşuluna kurban gitme ihtimali daha az değil. Yani samimiyette şunu söyleyebilirim tabii elbette bu korku var. Nedir? Sonuçta sınırlı sayıda insanın e, az sayıda insanın değer verdiği vakitlerini ayırarak, duygularını katarak, e, dinlediği konuşmalara son veriyorsunuz bir dönem ve daha sonra tekrar başlıyorsunuz. Hmm. Ve ne diyelim ona? işte aynı tempoyu yakalayamamak. Hmm. Aynı tadın olmaması. Bir parantezi o dinleyiciler de mesela bir yerle bir yerlerdeydiler o önceden hmm. o programları dinlerken. Onlar da değişti. Tabii ya yani mesela ben şimdi çok şaşırıyorum buna işin gerçeği. Yaşlı dinleyiciler tebessüm edeceklerdir bana, hı. İbrahim abi işte ben seni üniversite hazırlanırken dinliyordum, hı hı. E bunu dinleyen kucağında çocuk falan var. Hı. Yani, ondan sonra işte ben seni bilmem kaç yaşında dinliyordum, işte sana kart falan uzatıyor. Hı hı. Yani böyle şeylerle karşılaştım. Çok karşılaşıyor Ve Karşılaştım ama sonuçta şöyle bir şey var. Birbirimize tanık olarak, birbirimize şahit olarak görüyoruz ki ben burada nefes alıp verdikçe tepkiler veriyorum, değişiyorum. Bazı fikirlerim değişiyor, bazı fikirlerim değişmiyor. Siz de orada değişiyorsunuz. Hı hı. Mesela diyelim kasetlerde sakladığınız, muhafaza ettiğiniz bir şeyi, bir konuşmayı ya da bir şiir kaydını ya da bir anekdotu bugün duyduğunuzda, tekrar duyduğunuzda aynı heyecanı hissetmeyeceksiniz. Hı hı. Ve kendiniz "Ben de ne salakmışım ya." Hatta eee amiyane değişle o popülerdi. Ben bunları açtım diyeceksiniz. Hı hı. Hatta çok çocuksu falan gelecek size. Belki kimileriniz bunu bir psikoloğa ancak itiraf edebileceksiniz. Hayır. ilginç olan e, bir şey var. E, müzik, gece yürüyüşü e, Çok yer edi, eden bir müzik. İbrahim Paşa'nın zatından hariç e, müzik zaten özel. Özellikle... Şu anda eminim birileri yine kusmaya gittiler. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ne kullanabilirim o cümlenin yerine bilmiyorum. E, bunun haricinde o müzik... Hayır. İsim ortalıkta bir marka gibi dolaşıyor da bu... <gülüyor> Bilmiyorum. Yani bir markadır zaten. Allah muhafaza. Ee, neyse. O, o, o tarafında ben açıklama yapmayayım. Ee, o müziği duyduğumuzda bile işte gece yürüyüşü yeniden başlayacak dediğimizde bile biz yani ben kendi adımı da konuşayım. Ee, bu konu geçen arkadaşlarımın adına da bunu söyleyebilirim. Hı. Üç sene önceki duyguları hepimiz yaşadık. İşte bu da mesela bir risk. Yeniden işte o zamanki e, aşmaya şimdi işte 3 yıl önce mesela 3 yıl önceki haliniz neyse evet. muhtemelen refleksleriniz o olmuştur. Hı hı. İyi günlerse evet. özel günlerse yüzüze bir tebessüm yayılmıştır. Hı hı. Ama kötü bunalımlı, efendime söyleyeyim kasvetti günlerse aman aman kalsın. <gülüyor> Gibi tepkileriniz de olabilir. Ama niye buradayım? Yani şimdi bir medya kuruluşunda olup da mütevazı davranmak bile çoksun iyi bir şey. Yani bunun yolunu bulmaya çalışıyorum. Allah'ta yardım etsin. Buradayım çünkü kurmak istediğim cümleler var. Buradayım çünkü şahit olduğum bir sürü şarlatanlık var. Yani palavralarla, benim bile fark edebileceğim şarlatanlıklar bunlar. Palavralarla işte kitlelerin kandırıldığı, efendime söyleyeyim Böyle bir şey ya bu iğrenç bir şey. Uzun lafın kısası çok kısa tutarsak. Anladım. Ne var? Çok geldim diyorsun. Yani çomak böyle iddialı laflarıım yok benim. Böyle iddialı hiç lafım olacağını zannetmiyorum. Hı -hı. Ama şu bir gerçek. Ee, benden mesela örneğin sıradan bir okul hayatı boyunca istedikleri neyse soru sor, düşün, sorgula, yaratıcı ol. E ben bunu yapıyorum, mesela sorular soruyorum, bazı anekdotlar hatırlatıyorum, bazı şarkılar dinliyorum. E bunu yapmak kolay mı? Hı. Önceden de kolay değildi ki. Hı. Yani önceden de kolay değildi. Şunu yaşayacağım, mesela Türk kimliği dediğimde birçoğunuz rahatsız olacak. Ben hala rahatsız olurum. Ya da Tanrı dediğimde, mesela yine telefonlar gelecek. Niçin Tanrı diyor kardeşim ya? Allah Rabbul Alemin demek var <gülüyor> Şimdi mesela o, bu dinleyicileri mesela ya da yara, isa, yaratıcı olmak dedi. yok geçmedi bunlar hep vardır Türkiye'de yaratıcı olmak dediğinizde şimdi abi yani iyi hoşta. yani bu yaratmak şimdi yani Rabbul Alemin yaratır gibi standart böyle bir kere reflekslerle karşı karşıya kalacaksınız İşte bazı şarkıları çaldığınızda şöyle bir örneğini vereyim ben size Kulakları çınlasın. Marmara Efendi dinleyicilerinin de çekirdek dinleyici diye tabir edilen ne demekse yakından tanıdığı Allah selamet versin Kadir amca var idi. Allah selamet versin ona. Şimdi bu geçen yıllar içerisinde benim tabii mikrofon karşısında değil de bir radyonun mutfağında bulunduğum dönem içerisinde sonuçta bir radyo istasyonu da aynadır. Toplumun aynasıdır. Bir radyo istasyonundaki değişikliklerden muzdarip bulmuş. Ondan sonra Cuma. Ve böyle bir çay sohbeti sırasında bu herzenişini ifade etmişti. Ki Allah selamet versin. Kadir amcaya göre ben görüntü itibariyle gavur. O zaman Kadir amca şunu demiş idim. Dediğim şu idi. Kadir amca, beni kaç yıldır tanıyorsun? Çıkaramadım ama dedi yani bir olmuştur 3-5 yıl falan. Şimdi geçen yıllar içerisinde ben de görüntüde mesela oradan başlayalım. Önce zahirden başlayalım. Bir değişiklik görüyor musun? Yani yılların yıpratması dışında. Yok. Yani saçımda, kaşımda, giyimimde bir değişiklik, kalabalıklara karışmak diye yorumlanabilecek bir görüyor musun? Hayır. Peki Kadir amca. O dönemde çaldığım şarkılar ile şimdi mesela çaldığım ve dinlediğim şarkılar arasında müzik zevkim arasında bir değişiklik görüyor musun? Hayır. İşte sünme bir değişiklik. Hayır. Bununla bir ben kendi içimde tutarlıyım. Yani tutarlı olmak ya da tutarlı olduğumu birilerine göstermek zorunda değilim. Birilerine göstermek, birilerine ispat etmek için gerçeği. Bunlar bana çok zul getir yani. Çünkü ben işte değilim ki kendimi efendime söyleyeyim şöyle şöyle olduğumu ispat etmekle mükellef olayım. Ee şimdi bugün çok farklı bir yerdeyiz. Ya bugün mesela diyelim Yunan şarkılarından başlaştık Hı. Kral Faisal'ın CV'sinden örnek verdik e yarın bir gün başka şeyleri de kurcalamaya başlayacağız Şimdi ben kurcalarken bazen yarım cümleler kuracağım bazen kurduğum cümleler mesela hoşunuza gitmeyecek Hı. diyeceğim ki size mesela Amerika ile Amerika'yı kuran zihniyetle Pakistan'ı kuran zihniyet aynıdır diyeceğim ondan sonra siz de, tövbe estağfurullah yani böyle bir şey nasıl dersin diyeceksin Aynıdır diyeceğim. Mesela ay yıldızı bayrağı gönderme yapacağım. Ama bunu yaparken ne olacak? İşte arada cıngılda duyduğunuz bir güzel dövdük, bilmem ne yaptık. Kendini vatanı koruyan gençlerle beni karıştırmaya başlayacaksınız. Öyle ya biz okur yazar insanlar vatan, millet, ay, yıldız ve benzeri şeylerden uzak durmaya hamasetten daha doğrusu şövenizmden uzak durmaya kalkışırız. Peki bugüne kadar uzak durduğumuz şeyler nedir? Sorusunun peşine düştüğümüzde kendi adımı bulduğum bahsiyeleri şeyleri derece. Bunlar hoşunuza gider gitmez. Eskisi gibi olmaz. Yani bir nehirde iki kere yıkanılmaz misali. Hı -hı. Ama ne var? Benim kendi adımım ...yapmaya çalıştığım bir şey var. Kendime bile çok az numara yapmaya çalışırım. Sonuçta... ...İlsan... E, ...zaaflarıyla... ...efendime söyleyeyim... ...daha modern bir dilde söylerse... ...kompleksleriyle var olan bir varlık. Sizler özellikle iyi dinleyiciler... ...cümle kuruşumdan... ...tercih ettiğim kelimelerden... ...çaldığım şarkılardan insan hakkında beli bir fikre sahipsiniz zaten, sahip olabilirsiniz. Kimi zaman tebessüm edersiniz, kimi zaman özülürsünüz, kimi zaman sevinirsiniz, kimi zaman alkışlarsınız, kimi zaman küfredersiniz belki. Ama sonuçta şu, ben burada yine kendi halimde, ondan sonra mütevazı numarası yapmadan, alçak gönüllü biriymiş gibi davranmaya çalışmadan ya da efendim çok samimi davranmaya çalışmadan insan gibi konuşmaya devam edeceğim. Nereye kadar bilmiyorum. Sağdaki melek fısıldadıkça anlatırım ben size. Yok yani sağdaki meleği hep suçaltıyorsunuz. He. O yüzden yazılarda kalıyor. Yeah. Ee, ya Allah açık etsin. Amin. Gönlünüzü de, meleğinizin dilini de, alıcı kapasitenizi de. Ya. Bazen ya. çok hızlı söylüyor anlamıyorum ben <gülüyor> Ya biz gün aynı yerimizdeyiz, tabi şey de biz de Ukrayna'a alıştık. İşte sanırım kendi Buna atalar söylüyor, boyunuz yani. kulağa geçermiş diyorlar. <gülüyor> Mesela hangi yer düşünüyor, düşünüyor. Hı -hı. İnsan ölür, hayvan telef olur diyor. Köyde Mehmet Emme'ye sor bunu biliyor zaten. <gülüyor> yani o hayvan öldü demez. Hayvan telef oldu der. Evet. Yani. O yüzden bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Onlar benim ne hazin. Ee, müsamerelerden kaytarmış biri olarak ve hayatında hiçbir müsamerede şiir okumamış biri olarak... Bazen bunları da hatırlatmak gerekiyor işte. Hazır mikrofonu bulmuşken. Hı hı. Anladım. Ee, bir de e, son zamanlarda sanırım çaldığınız bir şarkı vardı. Onu hatırlatayım. Onu ne isteğimizi söyleyeyim mi? Ne yerine getirirsiniz. Ee, kimi söylediğini hatırlamıyorum şu anda. ''Aha Efendim diye bir şarkı. Beni bu değil. Bir daha ne denir? falan bir şeydi. Hı musun? Nasıl bir şey? Ah efendim bırak gideyim. Hatırladın, Hatırladım. Hatırladım. Yani bize de şey bize yanımızdaki komşumuza Mele Atan'ıma, e, Neba Atan'ıma evet, Sefa Atan'ıma Kolay gelsin. Tekrar Teşekkür ederiz. Dersiniz, Eğli geceler teyze. dileriz. Şimdi bu müziği bir dinleyelim. Mesela bu müzik Beren'in müziği bir düşünelim. Mahsur var mı? Mesela bir yandan da şunu düşünebiliriz. Klasik Amerikan müziği niye yok? Klasik Amerikan müziği niye yok mesela? Gece yürüyüşü. İbrahim Paşalı. Meşk başlayacak. Hazır olun bence. <Gülüyor> hayvan yapabilir mi bunu? Yani hayvan bu müzikten anlar mı? <gülüyor> bu müziğin nereye ait olduğunu düşünerek söze başlayabilirsiniz bu konuda kanaatlerinizi bizimle paylaşarak da başlayabilirsiniz bakın mesela bu müziği bir batılı tasdif edemez sınıflayamaz nasıl sınıflayacak Hı? sentez deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor ama sentez plastiktir şunun iyidir burada sırıtan bir şey var mı bir yanda Darbuka Bir yanda Ud Bir yanda Bateri Böyle bir sırıtan bir şey mi var ortada? Alışveriş Her tarafta Ayaklar altında Hey hey, hey. Sabah adat Kubbeler Kullar Kullar Salladı Kullar Kullar Kullar Kimim ağlar, kimim ağlatır? Ay vay, vay, vay, vay. Evler sessiz, şey hey, hey Gel Where is my Gün bu hey, hey, başlamış. bizim sistori pula vago tersen panarşist daha pula vago tersen panarşist tüm bu 6.7'de tutun şey, bu panarşist ben maalesef dersine vlan var yunus dediniz vardı yunus dediniz vardı yunus dediniz vardı esan en iyi gece düşünür... En iyi yürürken düşünür... Gece yürüyüşü... İbrahim Paşa... Doğru söylüyorsunuz sayın valim... Biz böyle anarşistleri... Provokatörlere inanmadan, uslu uslu programımızı yapıyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Güneş kaçta doğuyordu. Yani hiç doğmaya falan niyeti yok. Gerçi uykunda yok. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Kiminle görüşüyorum?